O, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse, o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Hikmet, hüküm kökünden olup bu kökün manası men etmek, engellemektir. Hikmet de sahibini yanılmak ve sapmaktan koruduğu için bu ismi almıştır atın ağzına vurulan ve onun yanlış yola girmesini engelleyen geme de bu sebeple hakeme denilmiştir. İslam düşüncesinde hikmet, başka milletlerde daha önceden doğan ve gelişen felsefenin de intikal ve etkisiyle insanın gücünün yettiği kadarıyla eşyayı, varlıkta mahiyeti neyse o olarak bilmeyi bu manada gerçeğin bilgisine ulaşmayı hedefleyen bir ilim şeklinde tanımlanıp, nazari ve ameli gibi kısımlara ayrılmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu çevrede hikmetin bu manada kullanılmadığı, bu manada bir hikmetten söz edilmediği bilinmektedir. Araplar, hikmet kelimesini içinde ''nefsi uyaran, iyiliği tavsiye eden, saadet ve bedbahtlıkla ilgili tecrübeleri aktaran, edep ve ahlakın özünü yansıtan sözler'' manasında kullanırlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyi, insanları eğitip olgunlaştıran, nefisleri ıslah eden peygamberlik, hidayet ve irşat manalarında kullanmıştır. ''Hikmet, ilk asırlarda yaşayan tefsircilerden i̇bn Abbas'a göre Kur'an bilgisi, Süddi'ye göre peygamberlik, Katade'ye göre Kur'an'la ilgili doğru anlayış, fıkıh, mücahide göre sözde ve davranışta doğruyu yakalamak, daha başkalarına göre din üzerinde düşünmek, akıl yürütmek, ilahi emir üzerinde düşünmek ve ona uymak, Allah'tan korkmaktır.'' Ragıb el İsfahani'nin Kur'an lügatı olarak yazdığı, el müfredatında verdiği bilgiye göre, genel manası, bilginin gerçeğe uygun olması ve aklın gerçeği yakalaması demektir. Hikmetin Allah'a mahsus olanı, varlıkları eşya bilmek ve kusursuz olarak yaratmak, insana ait olanı ise, yaratılmışları bilmek ve iyi şeyler yapmak şeklinde tanımlanır. Allah Teala Lokman'a hikmeti verdik buyururken işte bu ikinci manadaki hikmeti kastetmiştir. Bu surenin 251. ayetinde Allah'ın Hz. Davud'a mülk ve hikmet verdiği bildirilir. Müfessirlerin açıklamasına göre mülk Hz. Davuda verilen maddi ve dünyevi gücü, hikmette peygamberliği ve bu sayede masar olduğu zengin bilgileri yani manevi ve zihinsel gücü ifade eder. Fahrettine razi ve Kadı Beyzavi gibi felsefi birikimi olan müfessirler ilgili ayeti yorumlarken hikmeti, nazari bilgileri ve elden geldiğince iyi işler yapma alışkanlığını kazanmak suretiyle ulaşılan ruhi olgunluk şeklinde açıklamışlardır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Mealindeki ayette hikmet, tebliğ ve irşat çalışmalarının temel yöntemi olarak gösterilmiştir. Bütün müfessirler buradaki hikmet kavramının kesin kanıtlara dayalı, muhatabı tam olarak ikna edecek ve kötü niyetli tartışmalara son verecek kesinlikte doğru ve sağlam bilgi anlamında kullanılmış olduğunu belirtirler. Şu halde hikmet, dini olan ve olmayan bütün yararlı bilgileri içine alan bir kavramdır. Ve konumuz olan ayet, bu anlamdaki hikmetin Allah'ın insana, birçok hayra vesile olacak büyük bir lütfu olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple olmalıdır ki, Resulullah hem kendisi hem de bazı sahabiler için Allah'tan hikmet dileğinde bulunmuş, ''bayağı sefih kimselere hikmetten söz etme'' anlamındaki uyarısıyla da, hikmete ancak fıtratı bozulmamış, ahlakı temiz kişilerin layık olduğuna işaret etmiştir. İhvan-ı Safa risalelerinde bu husus, şu hakimâni ifadeyle vurgulanır. Hikmet bir gelin gibidir ve sadece süslenmiş eve inmek ister. Sonuç olarak hikmet terimi başlangıçta akıllı ve bilgili bir kişinin deneyim ve birikimlerini özlü şekilde ifade ettiği sözü anlamında kullanılırken, İslami dönemde zaman içinde şu anlamları kazanmıştır. Bütün özel bilgi alanlarını kuşatan kapsamlı ve derin bilgi veya felsefe, ilahi gerçekleri ve Kur'an'ın derin anlamını kavramaktan doğan bilgi ve bu bilgilere uygun yaşama tarzı, Hz. Peygamber'in sünneti, bir hükmün sebebi veya amacı, bir eylemden beklenen yarar, maslahat. İbn-i Aşur, felsefe manasındaki hikmetin kaynağını ve mahiyetini şöyle özetlemektedir. Hikmet ilimleri ilahi vahye mazhar olan rehberlerin verdikleri bilgi ve gösterdikleri yolların bütünüdür ki insan aklının terbiye ve ıslah edilmesi bu temele dayanır. Hikmet önce dinlerde ortaya çıkmış sonra üstün zeka sahibi insanların bu temel üzerinde geliştirdikleri düşünceleri de buna eklenmiştir. Keldan, Mısır, Hindistan ve Çin'de birbirine yakın asırlarda yaşamış bulunan kadim hakimler, hikmetin yollarını ve yöntemlerini belirlemişlerdir. Ancak bu hikmet, sapmalardan, hayal ve vehimlerden ayıklanmış değildir. Sonra eski Yunan filozofları gelmiş, hikmet ilmini başkalarından ayırarak ele almışlar, güçleri yettiğince ayıklayıp saflaştırmışlardır. Ancak yine de hikmet tam saflığına ulaşamamıştır. Bu dönemde felsefe, insan nefsini terbiyeye yönelik bulunan Sokrat yoluyla akıl ve matematiğe yönelik bulunan Pisagor yolundan ibaret olmuştur. Bunlardan sonra gelen Eflatun işrak felsefesinin, Aristo ise meşraî felsefenin babaları olmuşlar, günümüze kadar bu çizgi devam etmiştir. İslam bilgin ve düşünürleri, özellikle hicri, 17. asırdan itibaren dini, felsefi ve ilmi bilgilerin tamamını hikmet kavramı içinde değerlendirerek, teorik bilgilere, nazari hikmet, pratik bilgilere, ameli hikmet adını vermişlerdir. Öte yandan bütün ahlaki erdemleri, hikmet, adalet, yiğitlik, iffet olarak dört temel erdem içinde toplayan ve bunların başında da, Hikmeti gösteren felsefi anlayış, zamanla Ragıbel İsfehani Gazali, İbni Hazm gibi ahlaka dair eserler yazan din alimleri tarafından da benimsenmiştir. Bu günlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.